O sabahlar. O sabahlar. O sabahlar. Bu muday? Bu muday? Dubai. Minajön sevgilindikler 8.09 oldu saatimiz. İğrenç bir şekilde başlamasın gününüz diyerek YouTube özürlü Oktay Demirci'nin bütün yaşam enerjisini 10 saniyede aldım sevgili dinleyiciler. Yani 10. sonunun, günaydın sevgili <gülüyor> dinleyiciler. E, sonunun nasıl biteceğini çok merak ettim. Çünkü, çünkü bu bir e, reklam. Evet. Bizim <gülüyor> yani e, benim şey yaptığım bir reklam. Evet bir reklam e, e, idi. E, idi. Ama sonunu sen küçük bir iki harf değiştirerek... Bir şehir çevirdin. harfe bakar. Bir araba arka. bir araba markasından bir şehir markasına ismine çevirdin. Sim değil, şehir markası. Bu da bir şey. marka şehir. Bazı şehirler markadır, bazı şehirler sadece isim şehir hayvanda da için vardır. Çok güzel. Ee, pek çok reklam fikrim olduğu gibi bir reklam fikrim daha harcanıyor. Suyuyorum şu ajansı bir an önce kuralım. Bu ajansı kurmadığımız sürece bize huzur yok, bize rahat yok. İnsanlar bekliyorlar. Fikirler gidiyor, fikirler geliyor. Lütfen fikrine sahip çık. Gerek e, mesela şarkılı, türkülü reklamlar olabilir. Çok, Ondan ben sana sonra söyledim, televizyon şu günde, reklamı olabilir. Ben 50 firmanın benim, reklamını çıkardım şu son 3 günde. Sen, üç, benim çıkardığım var ya hazır. Ve bunların bir kısmının tamamen fikri sana ait onu da söyleyeyim. Hazır paket var yani benim Tabii. benim elimde. Markaya yönelik paketler var. Valla sevgili şu reklam şeyi olmasaydı. Şu reklam belası olmasaydı Oktay Demirci'nin reklamları. Bende ben de paketler var. Ben size söyleyeyim. Hakikaten insanda hayranlık uyandırır. Hemen koşup alasınız gelir. Durumunuz olsa da olmasa da. Özelliğim şudur. Dostla Spaniş güven. üzerine çalışmıyorum. Akıma gelmesi lazım. Öyle bir şey. Yani bir gün daha demokratik bir ülke olursak. Ee, Oktay daha demokratik nasıl bir şey Nasıl olalım? O da doğru. Demokratisi çıtasında en üst seviyede olan bir şey sen... Tabii ki çıtayı hep biz bir üst seviyeye çıkarma amacındayız. Ancak biz toplumda bir şey olsun yani orayı bir hazmetsin ondan doğru. sonra bir çıtayı kaldıralım derim ben. Doğru diyorsun. Çok güzel dedin. Ee, kaba bir hesapla Ocak ayı yine e, biraz ince hesapla ayın 7'si olduğunu ortaya koyuyorum bugün. Evet. Ee, ve salıya da denk geldiğini e, Bir ifade tezai, etmek istiyorum. Evet, aynı şekilde ben de arkadaşımın tüm söylediklerine hiçbir virgülüne noktasına imlayı bırakın. Yani anlam bütünlüğüne falan bırakın. Hiçbir şeye dokunmadan direkt kalıbımı basarak aynen katılıyorum. Dış mihraklar Almanya üzerinde oyun oynamaya devam ediyor. Tabii birincisi o Hamburg. Hamburg olayları. E, Hamburg ayakta. Hamburg ayakta. Diren Hamburg. Tuvalet fırçası çıktı biliyorsun. Nereden? Hamburg'taki e, marjinal gruplar diye tabir edeceğimiz o grupların içinden bir hanımefendiden e, suç tuvalet örgütü ararken tuvalet fırçası çıktı. En büyük suç örgütü bence. En büyük suç örgütü. E, bazı bölgelerin boşaltılmasını, hanımefendinin... boşaltılması için müdahale etti polis. Hamburg'da e, bazı bölgelerin tehlikeli bölge olduğu gerekçesiyle e, neydi? Şey, kültür merkezinin adı? Onu bilemeyeceğim Oktay Almanya konusunda artık ben bir, bir kültür, dosyamı kapattım ya. Bir kültür merkezinin boşaltılması için müdahale edince 120, e, olur mu 500 gösterici yaralandı. E, o sırada da e, işte tuvalet fırçası çıktı bir şeyin üzerinden. Hanımefendinin üstünden e, mi? Evet bir hanımefendinin hanımefendi de... en büyük suç şeyi aleti diye yakaladılar. Ne yapacaktı acaba? Nerede ettiler. Yani belki evine giderken tuvalet fırçası kırılmıştı ve onu almıştı da o esnada olayların içinde kaldı. Öyle bir açıklama geliyor bilmiyorum yani. Tabii yani, yani bu tip olayları kapatmak için de e, Angela Merkel e, yani dış mihrak mıdır yoksa artık kendi iç planları mıdır onu bilmiyorum ama Angela Merkel düştü kaydı düştü. E, o da var bir taraftan. Bu arada Almanya temsilcimize bağlanmak istiyorum. Sevgili Ege. Ahtung Ahtung. E, sevgili Ege. Ege. Ahtung Ahtung. Ee, evet, ah Guten Morgen ee, Guten Morgen Hamburg'dan <gülüyor> biliriyorsun ee, Merhaba Sesi öncelikle... çok yakından geliyor öncelikle tebrik ediyorum nasıl becerdin bunu Valla e, ani kararlar sabah benim için Çünkü tam Ottu'nun kapısından Girerken e, yayında bir Slogan duydum ve <gülüyor> Çok hızlı bir şekilde hayatımı Eskişehir'e taşımaya karar verdim. Sizlerle de veda, şimdi reklam arasında vedalaşırız. Düz Hayırlı gidecektin gidemedin değil mi? Yani orada bir el freniyle bir döndüm. E, arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıp orada Eskişehir'e devam ederim. Orada yeni bir hayata başlarım diye düşünüyorum. Valla yeni hayatında öncelikle her şey gönlünce olsun, dilediğin gibi olsun. Yeni hayatımda bir dövmeyle başlayacağım. <gülüyor> bu hayat kararını almamı sağlayan slogan. Hangisi? O mu daim, bu mu daim, Dubai. İyi, iyi sloganını e, sırtıma dönme yapacağım. Sonra da bir reklam ajansı kuracağımızı verdim. Hakikaten de. E, çünkü... Ya aslında o çalıntı slogan. Çok özür dilerim. Yani bunu bugün... ben daha önceden bir devşirdim başka bir O slogan bana ait olan bir slogan ve bir araba markası için yapılmış bir e, çalışmamdır o benim. Ön çalışma. O zaman yani... E... Hakikaten birbirinizi... Beraber kut birbirinizi şey bulmuşsunuz. <gülüyor> ben e, bir e, kendimi üçüncü bacak olarak <gülüyor> <gülüyor> gördüm. Bence da, bu şey olmayı. bacak gibi ya böyle... böyle... <gülüyor> Bunlar, bunun artık saca yanına ihtiyacı yok. yok bu bu bir üstüne... şey söyleyeceğim. Eskişehir geçmedi diye mi bozulmuş? <gülüyor> Hayır ben... Eski Eğer öylese. Ani bir karar oldu. Çok doğru olmayabilir ama buradan uzakta yeni bir hayat. Beni heyecanlandıran şey bu sloganlardan... Ve bu reklam şirketinden uzak. <gülüyor> Çünkü ister istemez bana da... Bak sonra çok üzülür. Niye sen beğenmedin mi benim geçen, iki hafta, geçen hafta bulduğum arabalı? Oktay nasıl beğenmeyecek arabalı... ya? hasta oldu sürekli Şeyi, onu ben size söyleniyor. Ben sizin her yaptığınızı beğeniyorum. Ve uzaktan takdir etmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler. Oktay'ın benim bildiğim bugüne kadar bir market... Bir... İki araba. İki araba. İki araba. Bir alışveriş merkezi. Evet alışveriş merkezi. Yani bunların çok güzel reklamları var ve evet. yemin ediyorum yürüye bu yürüye firmalar gelsinler. Kalite gönül işler rahatlığıyla, tutmuyor. Gönül rahatlığıyla yani görüyoruz reklam sektöründe hep Nilkar, İbrahimgil olsun. Bazı isimler olsun ben burada başka da isim vermek istemiyorum. Köşe, taşları, Kapatmış köşe taşlarını kapatmışlar. Kapatmışlar. Bu adamın önü kesiliyor. Ya Ben Hayır. konuşmak istemiyorum ama tutamıyorum da kendimi farkında mısınız bilmiyorum. Yani... Oktay tutamam artık. Tutaman reklam ajansına hoş geldiniz. Ne, de, ne dersin? Ne dersin? Ben, Şu anda aklıma gelen bir reklam ajansı. Ben tutaman. çok seviyorum yani reklam ajanslarını falan. Reklam ajanslarını bulmayı. Ben onun heyecanını yaşıyorum. <gülüyor> Çünkü yaratıcı beyinler hep şeyler uçuşuyor. Çünkü sonuçta beyin bedava diyoruz. Sırf izlemek S bile gerçekten çok insanı zenginleştirecek. Tutaman reklam ajansı beyin bedava diye Yani şey. beyin bedava sloganını da araklanmanız. O slogan arak abi. Olmaz o. E aman tamam olmaz. ne diyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Biz her şeyi yaparız. Olmaz alalım. abi. <gülüyor> olmaz. Her şeye dair hiçbir şey. Bu bu da mı arak? İstersen e, şu anda hiç fark etmez değilmişim. <gülüyor> Sersiz şu anda Angela Merkel'in sağlık durumu evet. iyi değil. Angela Merkel. Bir şey soracağım. Onunla ilgili yani konuyu bölmeyelim lütfen dış mihraklara izin vermeyelim. Evet bu mihraflar. Mihra sporun var. hiçbir faydası olmadığını gösteren iki olay yaşandı çok yakın zamanda arkanım o sporun şeyinde var, fıtrasında nasıl var. Ne ya sen bu konu? O da kayak yaparken düştü kaydı. E ya. tam da ne Spor zararlıdıra getirecek adam Nasıl yıllardır... işte ben de onu soruyorum. Nasıl bağlıyorsun diye ya. Spor yaparken... Mesela ben hiç duymadım. Televizyon karşısında otururken sakatlanan adam. Var. Kaç tane var? Ayağını sehpaya vurup parmağını kıran kaç adam var televizyon karşısında? Yani ben sana şu anda desen var ya Çok, ya çok saatlerce televizyon karşısında Şanım, oturunca oluyor ya. Yani. Işte? bu arkadaşı şey yönlendiriyorum. Fire'da bir kere böyle bizim pek üstünde durmadığımız ama gerçek ölümden dönme anısı yok mu Fire'ında? Var. Evet. Var. Ama yani bunun fıtratında var Ege'cim dediğimiz gibi. Yani o sporu yapıyorsan bir Mihal Şimaher böyle şeyler yaşıyorsa biz niye yaşamayalım? Hayatı yani yaşamak peşindeysen mesela ya hay hay inşaata tırman çok hoş. <gülüyor> yani. O da spor. O tehlikeli çünkü o inşaatın girişinde yazıyor. İnşaatta girmek tehlikeli ve saktır. Bir daha düşünsün insanlar. Bir daha düşünsün kayarken. Güzel. Yani tabii Angele Merkel e büyük geçmiş olsun. Üzüldük hakikaten. 3 yani hafta istirahat çok... edecek. Kalçık kemiğine 3 hafta az değil mi ya. Ben olsam 6 ay Pelvis falan... kalça kemiği mi? pelvis. Leğen kemiği değil mi? Hemen bu konuda tıbbi uzmanımız. Leğen kemiği ile kalça Perviste kemiği aynı mı? Her işte ilgili bir sloganınız olmaması şu, <gülüyor> şu anda... anda. bizim ayıbımız o Ya yani niye kemikleri marka kemikler diye bir seriniz yok? Bir pelvis Ya benim var bir, var, kem... bir... pelvis var. Ee... var, femur var. Femur o, orada dur. Mesela <gülüyor> ben de hani amatör olarak reklamcılıkla ilgili. <gülüyor> sen valla sen, yine... sen de yani ben gelecek şey... vaat ediyorsun diye daha, daha tabii çok başındasın olayın da. Yani benim Özif ilgili bir çalışmam ah, vardı. Ah Zilin. Ben de Araya Kriproza ile ilgili çok güzel bir espirim var çocuklar. Ona da geleceğiz tamam mı? Tamam, onlara bakacağız o zaman ee, bir kere daha Anatomi bilgimiz karşısındaki düştüğünüz şaşkınlık gerçekten şu anda vericilerimizden bize yansımaktadır. Teşekkürler. Kazakistan, yani Merkel'in başına gelenlerin tek açıklamasının nazar olduğunu da herkes biliyor herhalde. Yani Avrupa'da bu kadar büyük destekle tekrar iktidara gelen birisi yok. Hemen arkasından dinleme skandalı, Şimdi düşme işlemе Konusunda bilmiyorum hiç Türk milletvekili var mı kabinesinde çevresinde ama bir uyarması var, lazım. Vardım canım, var, canım. Bakanı Türk. Üçlemesi Uyun lazım. Uyum Bakanı Türkiye hatta ha, bizim Athena Gökhan. Athena Gökhan Gillerinde kuzeni oluyor. Şey diye çok büyük oy almadı aslında ya. Olur mu canım? Angela ya. Merkel çok büyük oy gözünde çok adam, adam, adam, Angela adam, adam. Merkel elinde bunun fotoğrafları Avrupa'da var. O şeyler yok oranlar yok. Ondan sonra da şey diyecek. <Gülüyor> doğru. <gülüyor> bak, bak. Üçlemesi lazım diyecek. Efendim, Nasıl üçlemesi ne demek? Yani nazarı üçleyerek atarsın. Şimdi daha iki oldu. Ha, i̇ki ne ya? Ama Şuma'nın skandalı. Ha ben de Hamburg, Hamburg olayları var. Hamburg olayları e, 2011'de doğrudan, menisküs ameliyatı yani, olmuştu. Mesela gezi olayları doğrudan Başbakan'a <gülüyor> karşı ya bu Hamburg olayları doğrudan Merkel'in mi karşı? Seni son derece aklı buluyorum. Öyleyse o zaman üçlemiş olur rahatlar. Tabii üçle de o zaman canım. Üçle. Neyse keşke o. Geçmiş zaman geçmiş nazar olsun atıldı. Bir daha de şans olarak Mia Schumacher'in yaşadığı şey de sayılmaz mı? odun etkisi var tabii. O farklı ülke bir üzerinde. şey mi? Yok o ülke üzerinde bir şey var. O bir... Çok benzer o... değil mi? bunu Aynı kazanım Manidar ya manidar. Manidar. Demek birilerinin oyunu bence birilerinin bunu. Birilerinin oyunu başka neydi? bir açıkçası. Otfor neydi? Otfor. otfor. Otfor. O çete yapmış. Kesin onlar yaptı. Onlar yapmış. Otfor dedim bir peynir çeşidi fahir. Rokfor olmasın <gülüyor> o. Ama otlu van peynire de otfor <gülüyor> deniyor. <dediğim gülüyor> Kazakistan kaynıyor. Daha Aa, doğrusu. Dur Kazakistan'a geçme ayol. Kazakistan'a geçilir mi? Kazakistan'da. Adamlar neler neler yaptılar. Bir reklama girelim mi ondan sonra Kazakistan'ı kaynatırız. Peki tamam. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8.27 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor. Gündemimizde Kazakistan'ın kaynayan kazan olması. Evet bir tarafta Almanya olayları bir tarafta Kazakistan adeta 4:1 bir yanımız abluka altında. <gülüyor> Ne diyorsun dış işlerinden? Ee, dış işle dediğim dış politika temsilcimiz Ege Kayacan. Hemen onun bir görüşünü alalım sonra size döneceğim. Ege Haviyer Kayacan. <gülüyor> Kazakistan bildiğimiz Kazakistan. Evet ne oldu bu Kazakistan'ın son ne diyorsunuz bu Kazakistan'daki yolsuzluk? Valla hayırlı olsun diyorum. Ee, yolsuzluk olmuş Kazakistan'da hiç haber Hiç haber vermiyorlar. Ya tabii o da şimdi 10 milyar dolarlık bir şey var. Yolsuzluk iddiası. Sonuçta eski Kazakistan Enerji Bakanı Muktar Abilyazov'un masumiyet karı içerisinde düşünmemiz lazım. Muktar diye mi Mıkhtar diye mi? 10 milyar dolar mı? Tabii canım 10 milyar dolar ya. Ama zaten 50 milyar doların altında para demiyor ki. diye konuşuyor diyordur o zaman değil mi başka ülkelerin siyasi çevresi? Ne? Gaya yapmış ya. İyiymiş. Abi enerji bakın yani. olacaksın tabii ya falan diye mi konuşuyor. Enerji de iyi para var. Zaten bana eskiden birisi demişti. Bu enerji sektörü çok iyi sektör diye. Yanlış sektör seçmişiz kendimize. Biz yayın sektörünü seçtik. Yayın sektörü bir yere kadar. Ama enerji sektörü öyle, öyle mi? Ya? Ya? Şahane yani. Harane sektör. Önce Londra'ya gitmiş. Hı -hı. Sonra Nice'e gitmiş. Evet. Eee Ne yapdın? Yetiştiği onun olsun gezip gördüklerini anlarsın. <gülüyor> ne, nasıl Nice nasıl? Nice çok, çok ot değişmiş. Otururken nice. Fransa'nın Netsi meşhur. Jandarması. Bravo. Fransız jandarması. Bir ee, Fransızca jandarma nasıl deniyor Ege? Gendarme. Ama nasıl? Gendarme. Jandar? Gendarme. Le gendarme. Le gendarme. Bahçevan'ın çok güzel bir şarkısı vardı. Je me pardonne, je gendarme. Kaç ki dağlar kısmını dedim? Le gendarme. Benim yarim, Kaç ki dağlar, ben Çok teşekkürler Ege. Bahçevan kılığına girmiş. Jandarma, evet e, oturdu e, birileri usaklığına girmiş oturdu villaya villaya baskın, yapıyorlar abi. Ha, ha, şey, bu, Noel Baba kılığına girsin yılbaşı şeyi. Yok be bu vallahi bir Jandarma'nın adresi, adresi belirleyememişler çok uzun süre. Tabi bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Jandarma'nın belki kostüm balosu falan tipi bir şey olabilir mi? Ve onun davetisini onun davet satmaya çalışırken. Hı -hı. Öyle, öyle bir şey olsa Ferhat Göçer kostüm yaparlar. Doğru, Doğru, çok mantıklı. mantıklı. Demek ki operasyon var Bahçıvan kılığında villaya laps diye karıpları kırarak girmiş Ondan sonra içeride Kaç bahçıvan böyle. girer ya adam hiç şüphelenmemiş Ulan 50 tane Bahçıvan, bahçıvan mı değil dedi? abi zaten jandarma Ha tamam abi Allah Allah ya saattir anlatma. Jandarma bahçevan kılığına girmiş. Bahçıvan olunca da... ne olmuş? Eski Enerji Bakanı mi şaşırmış. Salat abaya giy. Tan şey yapmamış. Anlamamış jandarma Anlamadım. olduğunu. Elli tane bahçıvan. Demek ki bahçesi Herkes bir büyür. şeyle uğraşıyor. Bahçede o şey iyi çalışıyor. Bahçıvanlar iyi çalışıyor vallahi. E, ondan sonra o milyarlar dolarlık şey. Sevim koş. güzel çalışıyor diye bağırmış Miktar. Sevim mi diye. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> Nerede para bulmuşlar mı ve ben e, Hijyen, hijyenik şekilde kasalarda doğru düzgün bir şekilde isiplenmiş halde mi evet bulunmuş ya. yoksa hakikaten çifti çifti affedersin sene olmuş 2000 kaç kaç 2000 kaçtayız niye böyle 2002 veya 2003'teyiz şu anda zaten bu banka değil Kafa mi ya ama. BTA banka değil mi Keyifli bir Onun kurucusu ve yöneticisiymiş bu Nereden ben bankayı nasıl kuracağım demiş bu kadar para olmasa. 17 şirketin hesabına resmi olarak 1.4 milyar dolayı kendi hesabına aktarmış. Dolar parayı kendi hesabına aktarmış. Rüşvetliği de böyle şey mi? Aktarma Hesaplardan numaralar yapmamış. Tabii canım onu %10 diye düşün. %10, %15. Yani. Keşke seni bankacılık sektörüne soksaydık ya. Hicamlı bir şey. Nasıl aktarılıyor ya? Mesela benim de bankada iyi. FTE yapıyorsun Fahim? FTE ile. Ücret alır. Bak eğer o ücret bana yansırsa... İşte EFT ücretini de alıyormuş. Millet oradan zaten şey yapıyor. Tamam, aynı bankadaysa var. havale yapmıştır. Bunun yok bir tane avukatı var. Ha. Olen hanım. Olinah hanım'la kandaki villasında buluşuyorlar. Ondan sonra e, Fransız yetkililer şey haber veriyor. Bahçıvanlar geliyor. Kazak yetkililer Fransız yetkililer haber veriyor. Fransız yetkililer ne yapıyor? Jandarmalar mı bizim kuvvetimiz? Jandarmalar mı? Onu diyor bahçevan, Bahçıvan şey. Bahçıvan şey, hazır diyor. Bahçıvan var. Oradan giriyorlar. Hop devam ediyorlar. Peki ona. şey yapmışlar mı? Ne derler? Bahçıvan kulluğundaki Fransız jandarmaları baskından sonra Kamandere diyemişler mi? <gülüyor> Bacak bacak üstüne atıp kaman ber. Çünkü onların en güzel e, geleneksel ellerinde atış... baget ekmeklerle böyle jandarmam <gülüyor> yok demiş olan. Bundan baget sonrasında... baget ekmeğinin arasına koyup yemişler. Hmm. Katır patır yerler sırf kırıntı. Böyle kokmuyor abi falan diye öyle yemişler. Valla kamember peyniri en fazla bavulda kokar. Aman siz siz olun yurt dışından gelirken kamember getirmeyin. Ülkemize şey... kaçak yollarla kamember sokuluyor. Bir eski. şey diyeceğim demiş mi Ali Ağoğlu? Ne demiş ne mi? Demiş be? Ben gönderdim dedi. Ben, ben, 80 ben bin liralık faturayı ben ödedim diye. Demiş evet, tabii canım. 77 bin 500 tane Üstelik fatura. şey demesini beklemiş galiba Savcı Öz'ün ben gittim Ben diye. kendim karşıladım demesini bekleyin ondan sonra açıklayın demiş. Hakikaten böyle arka arkaya geldi açıklama. Böyle mi? Şak! Böyle mi? Şak! Ne şart. oldu o zaman peki? Vallahi Ali Ağol'unu da o operasyonu yöneten de Zekeri Öz değil mi? Evet. Başlı tam. Da... Çok enteresan ha, Gerçi ben. ben niye 80 bin doları en yüksek paraymış gibi düşünüyorum. Dolar değil. TL 80, zaten. Bin, dolar, 80 bin TL daha ha. doğrusu. Ha. Açık bir zaten 7 bin lira ama ne tutuyor Oktay? Hesabı oradan çıkar yani. Ne o ya? Dubai'de açık büfecilik yapmayı düşünüyorum ben Valla ben de çok iyi. Açık büfe ve yeme sektörü iyi. Çünkü bir de 7000 liralık yemek var. 7000 dolarlık da olabilir. Ki bir haftadan bahsediliyor yani. bu. Yani. Günde 1000 dolarlık. Yeniyor demek ki ya. Yani i̇nsanın iştahı açılıyor. Bazısı mesela geziye gidince iştah kapanıyor. Bazısında demek ki. İşte ya bir nefis istiyor. Ne demişti Erdoğan Bayraktar Bakan olmadan önce? Hatırlayın. Doğru. Bir de... İnsan nefsi istiyor demişti yani. Ben burada e, Ali Ağaoğlu'nun gerçek bir demokrasi aşığı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü hatırlarsanız bundan çok yakın zamana kadar önce işte ne bileyim bir ay öncesine kadar Evet. savcı Öz bir demokrasi kahramanıydı. Türk demokrasi tarihinde bir Lider markaydı. Lider marka altınla yazılmış, kakılmış bir isimdi. Evet. Ali Aoğlu da demek ki böyle bir demokrasi cengaverine biz de elimizden gelen bir şekilde bu kadar zorlu bir savaşta en ön cephede savaşan, e, savaşan bir, isim, bir kişiyi moral bir tatile göndermek tüm demokratların tüm demokrasi sevenlerin boynunun borcudur. Demek, Madem de durumumuz var gönderelim bu cengaveri. Demek ki şimdi böyle bir şeyler açıklama değişti, var. Diye. İşte senkron tutmuyor ülkede. İşte ben, Ülkemizde bir senkronu tutturabilsek çok iyi. Demek ki çıkacak, yürüyecek, şahlanacak. Bu ama şey değil. Yani bunu kaşığıyla verip sapıyla çıkarmak denir bu. Kaşıyla verip sapıyla. Ben mesela böyle bir iyilik yaptıysam ben söylemem. Bu artık açıklanmaması Zaten yani. ben, ben de herkese söyleyeyim ya. Bana. Genelde ben de söylenmediğini düşünüyorum evet, Yani Evet yani onun söylenmesi biraz ayıp oldu. Çünkü rencide olur insanlar. Kırılır. Yani Gerçi şimdi... Ali Ağolun da söylemiyor galiba. En son kendisini gözaltında aldı diye belki kırgındı. Ali Ağolun'a kimlere kimlere neler verdin? Ben onların, onların söylemesini bekliyorum da... o zaman bundan sonra. Bugün de itibaren ben Hayır, hepsini söylesin. Çocuklar hangisini sayayım? Daha mi sayayım? Nasıl? Nereden başlayayım? Z raporu gibi bir şey çıksın. Evet, ortaya. Yazılı. Onu onu söylesin. Çünkü Bilmiyorum. açıldı artık şeyin kutusu. Pandora'nın mı? Neyin kutusuydu? Ayakkabı mı? Ben çok güzel proje olur. Ben. Çok artık böyle bir şey olmuştu ya Ali Ağaoğlu projelerinde. Bir kendini tekrar başlamıştı. Evet, falan. evet. Pandora evleri. Sinan Çetin de çeksin Pandora onu. Pandora City falan gibi. Çok güzel Sinan Çetin de reklamını çeksin. Bitti gitti ya. Açıklıyorum. Falan. Öyle bir reklamı da var mıydı Ajansları ya? Açıklıyorum. Ajanlara alabilir miyiz? Uçakları binsin, bir şeyler yapsın, ayakkabı kutularının üstüne atla atla. Tutunamayan Ajans'ın sunduğu. Bak çok güzel Pandora Ajansı. City. Pandora City. Çok güzel. Vallahi harika. Çok güzel. Ben bekliyorum. Yani ayağından böyle bu açıklamalı bir tanesiyle bırakmasın. Aa, Bak ne kadar güzel oldu. Bu arada bir açıklama vardı dün. Dikkat ettiniz bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde yeni skandallar bekleyenlerin artık hevesleri kursağında kalacak. Türkiye normalleşiyor. Ee, ha yani, şu şey. İnternet, internet önlem. İnternette kasete... kasete 4 saat içinde izledin izledin. Ondan yes. sonra kaldırılacakmış. Ne kasede Hükümetin meclise sunduğu son dakika teklifiyle sanal ortamda yayılan kasede anında müdahale edilebilecek. Buna göre özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişi ya da kurumlar doğrudan TİB'e başvuracak. TİB'in talimatıyla erişim sağlayıcıları birlikte. Gece saatlerde koyarlarsa şimdi duyamaz bile. Uyanık olacaksın. Ama tabii burada, 4 olacaksın. burada şey demiş yani. Özel hayat demiş. Başbakanımızın açıklaması. Ne özeli genel genel diyerek itirazda bulunabilir herhalde. YouTube'a bu videoyu koşan. Hayır efendim bu özel değil. Genel genel diyerek de bağırabilir. Tabii. Bunun süresi yok muydu? 4 saat diye... Şimdi Niye saat, bir şey getirdiler? Ben tipin zaten ancak böyle bir... gecikmesinde sakınca bulma. Hallerde Ulaştırma Bakanı ya da tip başkanının emriyle erişim hemen engellenebilecek. Bençi zaten donunla görülüyorum beyefendi dediği anda hemen. <gülüyor> Vallahi son, sonuçta bazıları donuyla görükmekten hoşlanan var, tabii hoşlanmayan abi. var. Tabii. Yani çok bence demokratik ve hoş bir. Tabii ki. Ülkemiz adına sevindirici zaten bir gelişme. Zaten bu herkesin eleştirdiği bir şeydi. Değil mi? Onu da yani tabii, tabii ki, tabii hani ki. Tabii herkes ki. bunu bir uzun tutukluluk süreleri iki bu internette yayılan kaynağı belli olmayan görüntüler evet yani, yani kaynağı bu, da belli olmuyor herkes Bence bunu kaynağı, herkes eleştiriyor kaynağı da açıklansın böyle saçmam şey mi olursun sen olmuş 2010 kaynağı belli olmayan bugün en basitinden bir çekirdeğinirken bile Kaynak kim diye sorulduğunda söyleniyor Şimdi lütfen artık bunu bunu bu, evet. kaynak kim ama yani kaynakta söylenecek diye de biz zorlamada olamaz yani. Çünkü yani medya olur. Neyde zorlama olursun. olamaz dedi. Kaynak söyle diye kaynak zor... söylemede zorlama, zorlama yok. söylerse diyor. söyler zaten o adam. O zaman tamam çocuklar. Bir, ben bir şey size... diyeceğim mümkün mü bu ya? Bu böyle engellenebilir mi? Mümkün efendim. Tabii demokraside her şey mümkün. Hayır teknik olarak soruyorum ya. Tabii canım, bir tuşla İnterneti açılıyor. İnterneti kapatırsın. Yürümeyi aç bir şey. kapa aç kapa. Şalteri mi? İnternet ülkelerimizin internet şalterini mi kapatmaktan bahsediyorsunuz? Yani biz kendimizi ona hazırlayalım yarın öbür gün. Ne oluyor ya ne oluyor falan dendiğinde Ona 3 gün sonra, sonra televizyondan duyarız Şeylere abanmayın ama efendim benim internet sağlığı için böyle alıyorlar yapmıyorlar o zaten falan. Maria kaç bin tane site şey? Siz komple şalterden bahsedeceksiniz. Şal şey, acil yapmak lazım. YouTube'umu kapatayım neyi kapatayım Hangi falan diye kapat düşünüyorum. Hiç uğraşma hemen ha. kapat. Bana kaynaktan kapat. kapat. Sonra üç, yavaş, yavaş yavaş birden açmazsın. Nasıl internet azıcık geldi diye bir laf duymuştuk zamanında. Evet. Öyle tıkır tıkır yavaş, yavaş o üçünün yan yana olduğu bir sigorta var ya panelde. Tak diye birden o, tak in şey. diye indireceksin. Tak diye atar. Lıp diye bırakır kendini zaten. Hadi biraz size moral olsun. Çok güzel bak size ne çalacağım. Bak size çok güzel bir şey çalacağım. Bak. Bak bak bak bak. Aaa. Buddy Billericiler hadi. Razınov. Razınov çalıyoruz. Razınov. Dur Oktaş sakin. Razınov. Şarkı insanı heyecanlandırdığı için bak erkenden Razınov diyor. Razınov. Daha çok var Razınov'a ya. Dur ya. Sabah sabah Buddy Billi yapan dinlicileriniz varsa bu şarkı onlar için. Aman yumurtalarını içmeden Buddy Billi'ye başlamasınlar diyoruz. Raisinov'da yani Raki'de 5.5'da falan kalkıyordu adam. Erken kalkan yol alır diyordu Canlı Rocky. yayında radyocu vardı. Evet. Helal olsun Evet valla radyocu var, doğru. Afiyet olsun diyoruz. Evet, Raisinov diyoruz. hep birlikte Raisinov diyeceğiz. Raisinov! Hazırsanız. 1, 2, 3, 4. Raisinov! Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar Adenayel Çok güzel bir şarkı ama hiçbir yerde Rise Up demediği için insanı çok havaya Sokamıyor. Sok Adenayel diyor. Rahmetli Nirvana'yı dinledik. Evet o da herhalde dua istedi. Ne diyelim. Rahmetli e Başka şarkıcılarımız da var onlara da istiyoruz. <gülüyor> onlara... Bakacağız ama <gülüyor> iki şarkı çalarız. arka arkaya. E, i̇kisinde de aynı yorumu yaptım. E, Adel olsa çok güzel okurdu bu Vallahi şarkıyı hakikaten. da. Biz o şeyin kibariyesi Adel değil mi? Kimin kibariyesi? Avrupa'nın Avrupa kibariyesi. kibariyesi Adel değil mi? Hı -hı. Kibariyesi mi olur? Yani çünkü her şeyin bir farkı güzel. Güçlü ses. Gü güçlü ses. Zayıf e, fizik. Özetlemek gerekirse. <gülüyor> yani baya bir özet oldu ama evet yani. Biraz zayıf oldu bence. Adel bir... Sürpriz evlilik yaptı ya annesini de gördük. Driver! Driver! Diye bağırdı. Öyle bir şey vardı. Adelin Adeli anası. Fiziksel bağ diyorsun. Anne ile kız arasındaki fiziksel Aynen. bağ. Evet. Tamam şimdi Kız arasındaki zayıf tamam, fiziksel, fiziksel e, bağ. E, paket maalesef. bu yani. Şeyle, sesiyle, fiziğiyle, aile ilişkileriyle. Tam bir paket. O da güzel bak çocuk Bu arada, ailesini kurdu ne güzel Adel de bizden herhalde. Sabah ilk saatlerinde şey yapmak istiyorsa dinleyicilerimiz başka bir dünyaya geçmek istiyorlarsa bir hüzünün doruklarında dolaşmak istiyorlarsa bilgisayar başında olanlar kibariye sil baştan yazsınlar Google'ın araba çubuğuna. Yani, yani başka illa genelde... sen de niye Google'a yönlendiriyorsun? Bazısı başka şeyi kullanacak illa ki yani çünkü herkesin... Alta de... yalsın Belki yalsın. Alta kullanacak Alta abi. Alta var, bunun Yahoo'su var, Yandex'i var, falanı var, filanı var. Yani bunları biz kimseyi de şey altına almayalım, fikirleri. Herkes dilediği çubuğa... O da doğru. Tam adamın anlatmak istediği noktaya değindi. Demokrasi, faiz. ileri demokrasi. Her yerde demokrasi. Arama çubuklarında da demokrasi. O zaman ben size bir müjde vereyim. Teknolojiye meraklı insanlarsınız. Dinleyiciler üzerinde de vardır. Ver bakalım her uzva bir, ne geliyor? Her, Her uzva, uzva bir numara. Her uzva bir uzantı. Hayır canım, bir Öyle numara veriliyor ediyoruz. çünkü uzuvlarımızı karıştırıyoruz. bazı mesela el-ayak koordinasyonu başta olmuyor. başta doğru mu yanlış mı onu şey yapalım, istersen ondan tartışıyoruz. sonra. tartışıyoruz ama Oktay tartışa tartışa doğruları bulacağız. Ta Programımızın yanlış. adı tartışa tartışa değil mi? Yanlış işte, bir şey değil, yaptım? Değil işte, değil, değil. O yüzden ben Hayır şey yapayım. Hayır canım, ben biliyorum programın e, tartışa tartışa olduğunu. Değil miydi Ege? Öyleydi ya, doğru. Pardon. <Gülüyor> Reklamdan sonra ben hangi programa girdiğimizi... Ha, tamam unuttum. işte. Orada şey Bak, şey yapayım. Tartışa tartışa. Merhaba. Tartışa tartışaya hoş geldiniz. Zıt görüşlerin bir araya geldiği ve yepyeni fikirlerin doğduğu programımızda bu hafta iki konuğumuz var. Oktay Demirci ve Fahir Bey. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Soyadı kanunundan önce gelen bir arkadaş olduğu için <gülüyor> Faiz Bey'in soyadı yok. Evet hemen tartışmayı ateşliyorum. Ben İddia bir şey söylemek, söylemek istiyorum. istiyorum. Odun taşıyan eller öpülsün diyorum. Buyurun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben e, bu programın var olduğuna inanmamıştım. Fay Bana söylenmişlerdi. Tartışa tartışa ben... Öncelikle tartışmak istediğim konu bu. E, ne zaman ki buraya geldim oturdum hala inanmıyordum. Böyle bir program olamaz diye. Ne zaman ki jingle'ını duydum. Programın girişim, sinyal müziğini duydum. Ee, o zaman ikna oldum. İşte, Tebrik ben, ediyorum biz sizi. Biz bunu çok önceden söylemiştik. Böyle bir programın ülkemizin en çok ihtiyacı olan programlardan bir tanesi. Çünkü ülkemiz tartışmayı da bilmiyor. Sizce Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu programlardan mı? Ben, ben bunu zaten her zaman eleştirdim. 3-4 sene önce de eleştirdim ben. O zaman programımızın sloganıyla yeni konuya geçiyoruz. Tartışacak bir şey kalmadı. Ve yeni konumuz. Her uzva bir... Numara işte numara test sistemiyle. Her uzva bir yedek. Güzel olabilirdi ama şimdilik o değil. Her uzva bir USB girişi. Belki, belki. USB girişi. Düzelttim onu girişi. Hocam. Ya vücutta yani girişe uygun yer koçam, var. Olmayan yer var. İşte her uzva ama yapıyor. Ben sürekli parmak kaldırıyorum ve göz ardı ediliyorum. Sizce hep parmak kaldırıp göz ardı ediliyor mu? Ee, bence hayır edilmiyor. <gülüyor> Tartışmalar devam <gülüyor> edecek. Her evet. uzva bir görevli. Çünkü her uzvu kendi başına... Buyruk bir hareketler içerisinde. E peki o görevinin uzuvları? O da tek merkezi yönetime bağlı. Her uzuv. Yani uzuvlar ayrılığı değil uzuvlar birlikteliği. Bir tek uzuv. Her uzva başka bir uzuv. Her uzva bir cihaz. Artık giyilebilir He. teknolojiler... Fırızga gibi mi? Ne evlerimize kadar mi? değil yani neremize kadar bilmiyorum ama o uzuvlarımıza o kadar, kadar girdi. Mesela cihaz şey ne? Ne yani cihaz dediğin ne? Vallahi işte e, gözlükler biliyorsunuz zaten Google'ın gözlükleri var. Saatler var ama diyor canım, gözünüz tane... bileğiniz değil her uzvunuza bir şey takacağız diyorlar. E, taktıklarında ne şey yapıyor bize? Valla mesela şey. Kim adam... Depolama alanı olarak kullanabilirsin bir USB girişi düşün bir yerde. Yani işte ben onu söyledim. Öyle, öyle bir dünyam yok ki ya sanki hani sürekli bir ajans kursak ajans tamam ajansın bir sürü dosyası olur. Yani o konuda bir sıkıntı olmaz. Yani tutunaman ajansın bütün bilgileri. Oktayda olur, ben yedeklerim. Bütün uzuvlarımdaki bir şeylerle okey Ona hiçbir itiraz mı yok. Ama şu anda benim öyle bir yere ihtiyacım yok. Abi yani öyle deme. İnsanın her zaman elinin altında 2-3 gigabyte bir şey olması lazım. Ben de öyle düşünüyorum. Mesela bir USB girişi olabilir vücudun herhangi bir. Ben, ben şart diyorum ona. Yani hatta maksimum sayıda biz dün şeyden ee, etkilendik. Yani, ya da tamam diyorum böyle fıt diye çıkartıyorlar mesela bu şey damga diyesim geliyor ya. Kaşe. Kaşeleri insanlar böyle kalem gibi bir şeyin içinde taşıyorlar ya. Tık tık diye hemen çıkartıyor. Bir şey olduğunda USB yine fıt diye bir şey lık açıyor. Hemen fıt diye, diye. çıkarmaya sıyırıp da çıkarabilirsin. İşte yani evet, ben de. geldiğinde ne kadar güzel oldu. Orada mesela önemli bilgilerin vardı da öbür sıyırırsın öbür tarafını sıyırırsın. Oradaki bilgileri burayı kullanın dersin. Çünkü her zaman. Yükleme zamanlar, yapacağın zaman da başka türlü mesela. Nerede tabii, efendim gelen gelişir? dosyalar burası dersin. Gelen kişisel verilerini başka bir kişiye aktarırken de sen şöyle geç. İşte Ortaya karışık veriler, diye mesela bir şey dosyan var. Mesela paran yere para düşmüş falan diye eğildiğinde tak hemen kişisel verilerini aktar. Bir, bir şey soracağım ya bu mesela parmak izi herkes de farklı ya. Ben uzuvların... ona da çok inanmıyorum ya. <gülüyor> yani yani bana getirdiler. da çünkü zamanında şey dediler. <gülüyor> Kartaneleri. Kartanesi hepsi birbirinden ayrı. Yani. Sen de mi inanmıyorsun Fahir? Abi ben Aynı yüz takındın çünkü. Uzaya çıkıldığında inanmıyorum. Onu biliyorsun. Ay'a gidildiğine pardon uzaya çıkıldığını demeyin. İsterseniz inandığımız ya da inanmadığımız konuları Cuma gününe bırakalım. Ve ben sordum. Şunu sormak istiyorum. Yani bu farklı oluyorlar ya herkesin parmak izi. Evet. Herkesin, her uzvunun izi... İzi farklı olabilir mi ya? Yani Ama parmak parmağım. kolay olduğu için bu şey, kadar şey, yayılmış şey olabilir mi? Şey mi diyorsun yani? Ya mesela, mesela kağıda parmak basıyorsun. Evet. Diğer uzuvlar farklıysa mesela masaya çat çat orada o mu karşı? Yani mesela diz mesela şeyi, burun buruna şey yapacaksın aha. şeye bas istaka, ne deniyor ona? Istampa Istampa'ya bas ondan sonra kağıda bas. Yok ya, aynı onun değil. Onun adı büyük ihtimalle stampa da Evet Stampten evet, evet geliyordur Büyük Stampten. Bizde Stampten stamp geliyordur. Şey gibi mi? Tape gibi mi? Tape gibi. Oktay çok güzel yere geldin. Tapelerle Stampten'i lütfen yan yana koymayın. O zaman Cuma günü benim konum belli. Ben insanoğlunun her uzvunun birbirinden izinin farklı olduğunu düşünüyorum. Bu cümleyi toparlayacağım. Anlaşılır bir hale getirip Cuma günü karşınıza çıkıyor. Çocuklar bak bu saati çok güzel bir şarkıyla bu saati kapatıyorum. Ama yine mi şarkı ya? Wow. Şarkı şarkı şarkı. şarkı. Giyilebilir teknoloji dediğimiz şeyde bazı akıllı insanlar hemen saat ve gözlükte başladılar. Bazıları maalesef daha artık onları yaptılar abi sen de şuraya yönel diyerek başka yerlere... E, Bütün köşe başları tutulmuş. Tutuldu ne, ne yapacak adam don yapacak. Başka don şey yapacak. Affedersin e, iç, içlik yapacak. Ya öyle değil mi? oyunlar başlayacakmış yanımda. Ay ben niye oyunu giyeyim ya? İşte giydiğin yerde oynuyorsun işte. Sabah. Mesela içlik giyiyorsun. Hop. Üstüne takım elbiseni giy. işe git herkes seni. Ciddi bir adam Halbuki taraftan Halbuki içinde içinden içime kıpır kıpır oynuyorsun. oynuyorsun. Aslında onu eldivenciler yaptı. Ya da çorapçılar. Parmakları da uzuvdan sayarak. Evet. Hepsine Ki Parmaklar insan yani en önemli uzuvlardan. Sadece ayak küçük parmaklarımız e, evrimsel olarak şu anda işlevini yitirdi bir biraz süre geçecek olur mu ya küçük o zaman parmak... benimki bayağı şey çünkü... ayak küçük parmağı hayır küçü... dengede çok önemli bir değil şey mi ayak küçük 4 parmağı. parmak güzel ayak yok, küçük dengede dengeye serçe... de faydası Barbar, doğru olabilir çünkü parmağı... benimki de böyle alta kaçıktır alta kaçık dediğim böyle 4'ü normal durur Beşincisi bahsedilen... Şimdi sen kendinden düşünme bütün insanlığı. Doğru yani hocam, o yanlış sonca varır. Şu anda ben çünkü... Fahir'de yani, da... insan değil mi ya? <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. Hayır sen... Tabii ki sen benim görüyorsun. Sen de ben insan değil miyim diye ilk kaseti vardı. Kasetin vardı doğru ya. O zaman... Olabilir. Yani. Şu o... anda o doğru ben ikna Ben diyorum adım. ki onun alta kaçması... Yani Hayır alamet değil diyor. Hayır alamet değil. Ben yani de çünkü bir süredir ayaklarımızın zarafetiyle ilgili sıkıntılar. Senin demek ki denge en iyi öyle sağlanıyor fahiş. En iyi yani altta gereksiz. kaçarak. Zaten gerekli o o. Sen olsa. git hemen evde belki görmemişsiniz tulum falan var işte. Deniz atlasa bir bak ayağına. Aynen. Onun daha da ayak. Daha da, da, da kaçmış. Daha yani. da kaçık. Benim neyse ayak tırnaklarımda ayak tırnaklarımda tırnak espirisi yavaş yavaş yitiyor. Yani gerek yok diyor tırnak. Parmaksa zaten burada olmasa gerek kalmamış kardeşim de illa 5 5 olacak Ay, değil şey mi? Yani yok. o son şeydeki o sembolik bir tırnak olusunda. Parmaktan daha büyük tırnak oluyor bazısında ayakta. Ne anladım ben bununla Vallahi öyle. O benim bildiğim kadarıyla tırnak e, duruş için çok önemli. <gülüyor> e, tırnaktan ayrılır mı Oktay? <gülüyor> Hocam biz hadi biz ben, ben bu burada... laf vardı onu da söyle de öyle girerek. 5 tamam. parmağın 5'i bir mi? E bir kolta iki karpuz var mı? Onu, onu bir onu harcama Bak bak bak. Bak bak diye dinletiyor şarkıyı bize. Bak buna bak. Juanito mu bu? Stüdyo FM. Bu ne ya? Juanito. Ay ben bunu... Hayır bu değilmiş ya. Ama çok üzüldüm. Açıldır'ın Sanchez'e de versiyon mu bu Versiyon mu bulmuşum yanlış. Versiyon ya. 3. Chacmangione versiyonu bu. Evet Chacmangione. Ee, Rico Rodriguez. Rodriguez. Nereden çıktı? Ben de bu adam söyleyeceğim. Olmadı Rico. Olmadı Riko ya, olmadı Rico. Ben sana bir şey, bir dakika. Sevgi dinleyiciler ben bunu size sabah sabah dinletmez miyim ya? Bir dakika. Siz kendi aranızda... Sevgi dinleyiciler, Fahir bunu bize sabah sabah dinleteceğe benzer. <gülüyor> Vallahi ama ya çok canımız çekti. Ben tekerçalarınız Fahir e Önç desene Fahir. Ee, Hadi, hadi ne olur. olur bir de ya. Hadi Fahir. Bu kadar çalarken hani. o lafı hayır, da et ya. Hayır, hadi. hayır, hayır. <gülüyor> ben çalarınız ne diyecektim? Zor olan like kısmı söyledik ismi... ismini söyleyeceksin Fahri devamına. Hayır söylemeyeceğim. Yokmuş ya çok üzüldüm vallahi var ya. O kadar radyomuzun her Şakman şeyi Çakman Coney yok muymuş? Yokmuş. Haydi. Yokmuş. Tomio, Tomio, al işte o zaman. Al. Bu ne? Aa, bu da disco ya, ya en güzel. Tomio, Tomio, al en güzel disco sabah sabah disco işte. dinle. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo Turist'ten onlar sabahlar yeni bir saat başladı. Radyoların başındaki bir kez daha günaydın diyelim. Esprilerle şakalarla işimize, gücümüze bakmaya devam edelim. Buyursunlar efendim. Herkese yeni saatin başından bir kez daha günaydın. Öncelikle onu söylemek istiyorum kendi adıma. Ondan sonra Egevi. Şu anda dinleyicinin kalbini kazandı. Kazandım an. vallahi. Şu çünkü... dakikadan sonra ne dese zaten insanlar ona inanmaya hazır. hazır. Hazırlar evet. Vallahi hazırlar. Ee, Türkiye'nin uyku haritası çıkarıldı. Hiç de böyle sağlıklı gözükmüyor yani şöyle bir yukarıdan bakıldığında Herkes ülkemize. Herkes kendi uykusuna baksın zaten ortaya çıkar. Durumun çıkarsın. ne kadar feci o, olduğu ortada. Kimisi geceleri uyuyor, uyumuyor. Apnesi var, orlayanı var. Borçlusu var. Borçlusu var. Bayağı borçlusu var. Baya bayağı borçlusu var. Ee, zor. 10 kişiden birinde uykuda anormal hareketler diye bir şey var. O da var. Onun ne olduğunu. El kol yani. mı? El kol atmak, bacak anormal hareketi, bacak huzursuz bacak sendromundan tut. Hakikaten ülkemiz bir tam bir Herkesi kopat cennetine dönmüş farkında değiliz. Normalleşen Halbuki Türkiye'de. Yani gündüz vakti herkes birbirle dost Canıncı kardeş. Için, akşam olunca gece... manyaklaşıyor demek ki. Vallahi huzursuz herkesin bir, bir şey var yani özellikle büyük şehirlerde huzursuzluk hat safada. Yalnız e... benim kadar temiz uyuyan yoktur herhalde. Temiz derken? Ve horlamadan yani... diyorsun. O kadar da şey oldum ki Sen artık her yata... yerde uyuyabilir, bir... her yerde uyuyabilir ve her e... alanda uyuyabilir. Bana. Diyorlar ki Ege Bey sizin şurada 30 santiminiz var. Teşekkür ederim efendim diyerek 30 santimlik uyuyorum. Ne kadar güzel siz uykunuzu santim santim... Öğlen mesela yatacağım yatak tamamen benim. Ona göre tayyare pozisyonu dediğimiz şekilde yatıyorum. Tamam. Yanımızda kızımız var. O zaman yatağın dörtte 3'ünü ona ayırıyoruz. Kalan 4. 4'te 1'ini paylaşıyoruz karı koca. Ne kadar güzel valla işte... Uyku e, gerçekten ne kadar önemli bize bunu bir kez daha açıklamış oldun. Oktay Bey sizde uyku durumuyla ilgili herhangi bir gelişme var ya mı? Ya ben kendi kendime şey yaptım galiba. Ne? Nazar değdirdim. Vallahi nazar mı değdirdim? Bir ne göz oldu. insanın kendine de gözü değer. Şeydi, Doğru. Yani böyle ben... bir şey var yalnız nazar diye bir şey var onu da söyleyeyim Oktay da. Evet tabii o, canım. O gümürtüye gitmesin yani. Var yani. Yani ben hiç hiçbir şey aramam. Işık açık olsa, ses olsa bir şey olsa uykum Dünya geldiği zaman onu, onun, onun uyurum diye. olmaz diyor. Yani bu 3-5 gündür hakikaten Oktay be bak sen. Sen misin bunu diyen diye. Bu dönemde bu haberlerin çıkması çok manidar geliyor bana yani. Zamanlaması bana da çok manidar geldi. Özellikle e, İç Anadolu, Ege ve Marmara'da e, bunlar en, en taban yapan. bölge kaldı zaten. Resmen beni takip ediyorlar ya. <gülüyor> yani sen en son geçenlerde nereye gittin? Marmara'ya. <gülüyor> Ondan önce nereye gittim mi sor? Nereye gittin lan? İç Anadolu. <gülüyor> bak gördün mü? Bir tek geriye ne kalıyor? Oraya da Ege. İşte. Ege oraya da gittim. Ege çok gittim. 3 4 <gülüyor> kere gittim. Ya en çok işte burada Türkiye'deki Orada uyku bozuklukları, marız diyor uzmanlar. Bozuk, Ünümüzdeki... Uyku dediğimiz nedir? Abi maddeliyelim yani. Maddeliyelim mi? 1. Huzursuz bacak sendromu. Ama o uyku oyuncusu. O televizyon karşısında bacaklar apne. Ha, apne. şey yapmaya başlıyor. Başladığında... uyku apnesi o zaman. Uyku apnesi. Uyku apnesi. Tamam. apnesi. diş gıcırdatma. Efendim? Diş gıcırdatma sabah korkunç diş ağrılarıyla uyananlar var gece sanki tır çekmiş gibi Ya yani ne tır çekmiş ya Vallahi yemin ediyorum üstünden tır geçmiş gibi tır çekmiş gibi değil çekmişsin bir de çektiğin tırın altında kalmışsın gibi Bir şey diyeceğim çok uyumakta uyku sorunu mu? Çok uyumakta uyku sorunu bence o da anormal yani Yoksa uykusuzluk sorunu mu? Bakayım bir saniye. Ya da bakma ona hiç. Ha. Bir iki şeye bakacaktık çünkü. Yani bir iki yere baktım. O da bir sorun. Sorun yani değil mi o da? Bana soruyorsan bana sorun. Sorun değil. Yani. Bir değil bin tane. Ondan sonra uyur gezellik var. Şimdi ülkemize... uyku apnesi hakikaten e, çözülebilen şeylerden bir tanesi. Canım ona bakarsan horlama da çözülebilir. Bunların hepsi alayı çözülür. Ama uyku apnesini var mı çevrenizde hiç uyku apnesinden muzdarip olan? Valla onun önce fark etmesi lazım. Var var. Kabullenmesi de lazım. Önce kişinin zaten en önce kendisinin uyku apnesi olduğunu kabul etmesi yani lazım. Yani tedavi edilmeyen uyku apnesi yunuslardan daha az uyuyorlar gibi bir şey. Yunuslar ne kadar uyuyor? O Yunus bir... daha bire böyle bir uyuyor. Anladım nefesin bitti diye çıkıyor nefesim diye bir nefes. Aynen abi. Uyku apnesinde süre daha da kısa. Ha. Habere boğuluyormuş gibi. Birisi böyle seni boğuyor. Uyanıyorsun. Hop. Boğuyor. Neyse ben uyuyayım kimse boğmuyormuş. Çok en güzel. En şey. güzel şekilde bize anlattı Ege. E, uyku varsa Efek, Efektlerle <gülüyor> sağlık <gülüyor> sorunları Ve Yunus gibi dedi. Egenin zaten bugüne kadar hayran olduğu birkaç hayvan abi. var. O da Yunus yani. Benim bildiğim. Arabaya neye benzetirsiniz? Yunus'a bildiğim. Benzetir. Mesela kişisel olarak da değişiyor bu ya. Az uyuduğunuz zaman mı daha iyi hissediyorsunuz siz? Çok uyudunuz. Yani böyle güzel uyku uyuduğunuz zaman. Benim az uyumam lazım. Çok uyunca işte bu kişisel. Başa, azı göre çoğu değişiyor. ne yani? Rakam ver. Kaç saat uyunca? az. Aza az, az çok tamamen Valla, kişiden kişiye göre değişiyor. 6 işte saati açtığında uykum bir, bir yaramazlıkla kalkıyorum. Gerçi 6 saat uykuda yetmiyor ama. Çok uykuda. İşte bu da direkt bak insan nefsi diyor, istiyor diyor. İnsan <gülüyor> insan nefsi diyor, uyumayı diyor, Yakında istiyor diyor. Yakında bakanlık gelir mi oğlum? Şimdi bu adam şöyleydi. Bu adam dediğimiz Ege Kayacan şöyle bir şey söyledi az evvel. Bunların hepsi dedi tamir edilebilir, tedavi edilebilir. Aa evet. Yani ya onun dışında bize asabı bozulmuş adamın borcu var sen o borcu bir kapat muhterem çepine de 3-5 kuruş fazladan koy Nasıl bak uyuyor bakalım Muzur bak. içinde uyuyor mu uyumuyor mu yani bunların hepsi alayı çözülür Büyük şehirler, metropoller aman diyeyim uykusuzluğumuz var evet uykusuzluğumuz var bence ülke cemek ülke cemek dediğim hep beraber anlamında söylüyorum bir 3-5 gün uykuya ayıralım bak ülkece moralimiz de düzelecek çünkü bence ülkeyi toparlamanın var. yolu şu evet. ee, bir uyku. mesai bitimi Hı. saat 3'e aldınız. Evet. Zaten kış zamanı. Hava erken kararıyor. 3'te bilsin. Diziler de televizyonda 7'de başlasın. Çok erken abi 7 ya. Abi. İşte öyle. Yani 10'da başlıyor dizi. E ne olacak sonra? Y yarımda yemek, falan bitiyor. Yemek, Akşam yemeği kaçta yenecek? Akşam yemeği 5'te yenecek. Dizini seyredeceksin. Abi çok ya. acıkırsın ya. Acıkır abi. Bence ülkece şeyi de kapatılsın. Uykaca, uykuda olacaksın. Elektrikler kapatılsın. Erkenden i̇nternet kapatılsın. Yat, ülke olarak. Doğru. İnterneti kapatsın devlet. Evet yani gece saat 9'da o internet O üçlü şalteri mi indirsin? Aynen abi Üçlü şalteri indirsin Üçlü şarteli üç, üçlü, şart, üçlü beşli Altılı yedili şartellerin tamam mı indirilsin? Ben Televizyonların sanırım. 24 saat yayını şey olsun Engellensin yasakansın. Saat i̇ki, 11'de çat İki hafta sonra iki hafta sonra Türkiye dipçik gibi Zıpkın gibi Hakikaten Hakikaten bambaşka bir Bunu Türkiye iki hafta olarak. yap Ondan sonra serbest bırak Kimse yüzüne bakmaz zaten televizyon Paşa paşa yatayım der. Ben o kadar emin değilim çocuklar. Gerçi de başka, başka tedavisi de olabilir. Ya Tam uyku merkezleri var ya. Önce uyku merkezi yani tamam o da bir çözüm tabi de. Ankara'da şimdi eskiden bu, bu kadar yaygın değil de şimdi Gazi Üniversitesi'nde var. Ankara Üniversitesi'nde var Numune Hastanesi'nde. Ya uyku şey uyku diyor, merkezleri. Merkezi. Gidiyorsun çok rahat bir yatak. Orada, Orada uyuyorsun. Bir uyuyorsun. Tek yapman gereken uyumak. Ya mesela başvurduğun zaman. Lan bu herif yalan söylüyor. Belki ben uyumaya gelmem ben çok fena akşamları falan böyle falanlı filanlı oluyor desem. Akşamlar ben acile tabii, gittim bir kere. Lan diyen vardır da yalan söylüyor diyen yoktur. Bay. Ben numune hastanesine acile gittim. Çok uykum var ya ben hemen uyku, uyku merkezine alabilirim. Beni ile götürürler. Daha sedye uyumuşum. <gülüyor> uyku merkezine yani. gitmeden. Bir de e, bu araştırmada hiç değindiler mi bilmiyorum ama biz şimdi artık evli barklı insanlar olarak bunu pek yaşamıyoruz. Yalnız yaşayan insanların yamuk yumuk yerlerde uyuma şeyi var. Yani kanepede geçen Kanepede ömürler geçen ya. ömürler var. Yalnız evet. yaşayan insanlar evet. televizyon karşısında uyuyorlar. Sonra o kanepe rahatsızlığıyla fiziksel etkilerini de görüyoruz. Lütfen ya bu adamlara bir hayatlarına adamlar bir insan adam... sokun. Evet. Adam gibi gitsin yatağında yatsın. Çünkü bir de televizyonun karşısında uyuyor. Başka yerde uyuyamıyorum diyor. Ya ben sen... Niye gidiyorsun orada uyuyorsun muhterem git yatağını yat Güzelce yatak odana al televizyonu o zaman En kötü alma oraya da yatak odasına da Televizyon sokmamak lazım galiba onu da anladım ben İşte ka kamera varca yatak odasında Nerede size <gülüyor> orada çekip Sonra tağa gidip salona Olmaz bir doğru Güzel bir uyusak hakikaten hiçbir şeyimiz Ve kalmayacak hiçbir şeyimiz kalmayacak inşallah Sabah ola hayrola gibi güzel bir sözümüz varken Niye bunlara Niye sahip bu çıkmıyoruz şey yani, Valla ben anladım. de onu anlamış değilim yazık Üçte tane mesai e, fikri hemen Benim desteklendi. E, tamamen biz de destekliyoruz. Zeynep Hanım da destekliyor. Üçte tane mesai istiyoruz. Ile bugün o. yayınımız Onda devam edecek. Onda başlasın üçte benzer. bitsin. Hem sabah trafiği diye bir şey de kalmaz. Saat üçte gelen adalet. ile isterseniz bunu yapalım. Saat üçle gelen adalet değil yalnız. Saat üçte gelen adalet. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern sabahlar Güzeldi bir şarkı dinlemiş olduk arada sevgili dinleyiciler bu işler böyle buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor dünyamızda bakmaya devam edelim Vallahi bu. dünyamızda öncelikle şöyle söyleyeyim radyomuzda dün gece kim o makarnayı yaptıysa öncelikle çok teşekkür ediyorum düşen kan şekerimi toparlamamda sabah sabah soğuk fiyonk makarnememe vesile olan Yalnız çok değerli arkadaşımıza o makarnayı yapan e, değerli kardeşimiz, değerli arkadaşımız nasıl buzdolabının üzerine not yazdıysa, sana mesajı ilettiyse... ...sen de teşekkür mesajını aynen dolabın üzerine yaz. Aynen yazacağım. Ben Sınavında önce... da başarılar diliyoruz. Vallahi... Ders çalışırken yapılmış o makarna. Daha da kıymetli benim Umar için. Umar zihin açmıştır. Bizim de kalbimiz onunla birlikte. Valla yani. Mayonezi mi yedin? Acı soslu mu? Acı soslu yedim sabah sabah. Yani ve de şöyle söyleyeyim. Bir can geldi. Bir can geldi. Bir can geldi. Vallahi hiçbir beklemediğim bir sonuç elde ettim bir makarnada. Hashtagimiz makarnayla gelen adalet. Buyursunlar efendim. Şöyle bakıyoruz. Dünyanın en büyük futbolcusu. Maradona. Değil. Ösebiyo. Ee, i̇lk defa duydum adını. <gülüyor> Vallahi çok. Ege'cim sen pek çok futbolcunun adını ilk kez duyuyorsun. Çok bilim yüzden... Yani e, Dün bir sohbet çok... vardı kısa bir Hı -hı. sohbet anı. Ee, Nerede? Yani... Dükkanımızda. Hı -hı. Ben bilgisayarda bir şeye bakarken bizim fanatik Galatasaraylı... Ekip arkadaşımız gelip Ege abi Galatasaray'ın son transferi gelmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Ben son dakika haberlerini takip ediyorum Bir ara müjdeyi alayım diye. Gelmiş mi? Ben, ben de söyledim. Şey dedim. Gelmemiş, daha sabah değil olur. diye bir espriyle şey yaptım. <gülüyor> Sonra da merak ya yani O adam o kadar heyecanlandıran kim dedi. Soyadını söyledi. Ben de ismini söyledim ve çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Şu anda ne soyadını hatırlıyorum. İsmini atıyorum, nasıl söyledin ya sen? Ben de kendime şaştım ya. Ya da yanlış bir şey üzereyim adam beni patronu bozmayalım diye bozmadı. Yani Kim Sen doğru Galatasaray... olduğuna sen inanıyorsun. Ben yani. şu anda benim dedim. <gülüyor> tamam. O yüzden ondan... onaylattık. Mesela bir... Jeremy soyadlı bir Yok, şey. Yok Begleviç öyle bir şey. Bir e... <gülüyor> futbolcu geliyor. Bir, öyle katıfe. bir futbolcu öyle. geliyor Kim doğru. geliyor? Ne? Öyle, öyle. Ben diyeyim. ismini söyleyeceğim. Tamam sonra bana söyleyeyim. Bana soyadığı diye bir adam geliyor. Galatasaray'a geleni soruyorsan. Kim Fahir? Hajroviç. Hmm. Vallahi Hajrovic diye birisi yazıyor. Burada ben de bir şey demiyorum. Yani welcome to Atilla mı? İzzet Evet işte. Bosnaersek Yadızın... pardon ben İzzet Begović demiştim. Ama İzzet tutturmuşum boşver. <gülüyor> yani o Begović mi dedi? Ben... Hajrovic'e senin İzzet, İzzet Begović dedim ben. Begović geliyor dedi. Ben de İzzet Begović muzdum. Evet abi falan dedi. Ben de kendimle gurur duydum. Demek ki o da bir hata yapmış O da bir hata, hata, Ama hata. Ama ben izet dediğim için ben doğru yaptım. Ama ne güzel bir örnek verdiniz iki hata bir doğru ediyor. Ediyor bazen de bazen, ediyor işte. Hata hatayla gelen adalet #hatchteng En büyük futbolcusu kim? Oktay dedin? Valla Ösebio 71 Öse... yaşında önceki e, gün e, hayatını değil, de fut... kaybetti ve on binlerin katılımıyla e, Lisbon'da evet tören yapıldı. Niye en büyük futbolcu niye o kadar popüler değil? 70... Valla değil Salazar yüzünden niye popüler değil? Salazar döneminde Salazar Çünkü dediğimiz şey mi? Pis ee, Salazar 24'ün 3. sezonundaki kötü adam mı? Yok. Yok. Şurada. Onu onun isim mı? babası. Macar futbolu böyle yola düşün. çıkarak anlat. oradan çıkartır. Tamam. Anladım. Macar futbolu. Salazar döneminde tabii gölgede kaldı. Doğru. Evet yani, yani o zaten oradan... Macar futbolu, Portekiz futbolu vardı. Macar futbolunda kimdi? Oktay. Çok değerli kişi. Vallahi söyler Ege diye ben şey yapmayayım dedim yani. Ben ağzım dolu doluşan. Şey Sen o de yüzden... mi makarna yiyorsun? O, ben o yüzden Puşkaş Puşkaş, Puşkaş. İzzet bana... Puşkaş diyoruz. Her, Her zaman yer. tutacak diye bir şey yok. <gülüyor> İzlet bir oyuncu vardı ya. Bir... İzzet Begovic. bir saniye ee... <gülüyor> be <efendim> Sizin siz... <gülüyor> sıra numaranız kaçtı? 42. Ha, bugün değil sizin, siz yarın geleceksiniz. Benim 42'ye <gülüyor> sıra numaram, senin nasıl 42 numara? Vallahi adam bizim Ben dün numarası. almıştım kartımı da buruş buruş gördüğünüz gibi. Ay, uğurlandı kendisi ee, Ösebiyo hakikaten sevgi seli içerisinde Uğurlandı Benfica'nın kırmızı beyaz bayrağını Sarılarak Mozambik asıllı Futbolcu ee, Zamanında bir röportaj yapılmış ee, Şeyle Ösebiyo'yla Acıklı da bir hikayesi var işte Türkiye'den giden bir gazeteci röportaj yapmış ee, Pele'den sonra galiba siz Dünyanın en büyük futbolcusunuz değil mi Pele kim mi demiş Direkt telefonuyla aramış Pele'yi Şöyle. İlk başta şey demiş. Pele kim ya falan demiş. Böyle biraz sinirlenmiş. Pele, pele beni örnek aldı zamanında falan demiş. Sonra telefonla aramış. Böyle böyle dedi. Sen Türkiye'den şey gazeteci. Ben de ona böyle böyle dedim. Gerekli cevabı verdim haberin olsun diye. Öyle de e, bir şey. Gazeteci. Adam, öyle bir muzikter. Pele'ye mektup götürmemiş mi? Böyle bir mektup vermiş. Pele'ye götürmek üzere. O da gitmiş. Pele ye yerine Maradona'ya vermiş. Hadi bakalım. Hadi buyur buradan. <Gülüyor> Fitne ateşine o, bir da o taşımış. Özbekio ile gelen adalet. Adalet ediyoruz. diyoruz. <gülüyor> ee, ondan sonra gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden birini de uğurlamış olduk. İzlemedik tabii bizim bizim 66 Dünya Kupasında 9 gol atmış falan. Yani bizim. Ben kaçırdım O yüzden önce. Çünkü o esnada benim bayağı yoğun tempo bir işler hararetli bir şekildeydi. Ee, o yüzden maalesef 66 Dünya Kupası. Ndı. Ben zaten ilk. Dünya Kupam 82 Dünya Kupası'yla. Ben 78'i de aslında birazcık şey Hatırlıyor musun 78'i falan? canım. Ajan'da. E falan hatırlıyorum hep yani. Oo, Ardiles, Kempese. Benim bunlar... hatırladığım Dünya Kupası da bu Hakan Şükür'ün ilk dakikada gol attığı. Hadi Dünya onun tarihini söyle. Dox 2002. Bravo aferin. Aferin'e geçim. Hakikaten bravo. Şu anda gözüme... Şak diye girdin yani Teşekkürler Pek yani çok o, rakam vardı aklımda ıı, 2002 o geçmişti. anda ağzımdan oracıkla dökülüveren şeyler Hemencik yani. geliveren şeyler Valla ee, Böyleyken böyle ondan sonra başka nedir Falan olmuş, plan olmuş falanlar Vallahi, falan ila ila arada Bu arada futbol dünyasına girdik madem e, İtalya'da yumurta atma dönemi başladı Ne futbolcuya mı? Futbolcuya Futbolcu. yumurta atılma dönemi ama evet. bu çok çabuk kopyalanacak bir şey inşallah bizim sağ sağlarda yansımaz. Çünkü As yumurta hem çok can yakıcı bir nasıl şey. Nasıl sokuyorlar abi ucuz, şey. ucuz. Bir de pis. Kokuyor. Nasıl? Abi yani. stadyuma nasıl sokuyorlar ya? O da zahmetli Cem bir şey. yerinde, oktay. Ama zahmetli bir şey yumurta sokmak. Abi ötmüyor. Demek ki ötmüyor. üstünü ararken böyle bastıra bastıra arayacak. Kendi cebinde kırasın yumurta. Yo üstüne öyle değil yani o yumurtalara koyacak bir yer bulunur illa ki. Yani ne olacak? iki tane yumurtayı mı sokamayacağız? Bildiğin bir şey. yer mi var Faiz Sen böyle gizli gizli bizden Bildiğim yerler var. O yüzden şey yapmıyorum. Neyse yani o bayağı bir rahatlıkla sokulabileceğini. Şimdi Juventus Roma maçı vardı. Evet. Ee, Roma'nın efsanevi kaptanı Totti. Hı -hı. Totti. Aman bu efsanevi olanların da hiç ismini duymamışız yani. Ne efsanevi kaptanı neymiş? İşte biraz bakalım o zaman ya. Totti geçen hafta e, Juventus'la ilgili şey, hakemlere ihtiyaç duyuyor Juventus falan gibi bir açıklama yapmıştı. Aman so onlarda hiç bizim gibi televizyon programları yok o yüzden evet. ya. Evet şuna laf sokma diye eğer şey yapıyorlarsa hep <gülüyor> ya yani... belge yok bir şey yok 3-0 yenildi Roma maç bitmeden de oyundan çıktı Totti çıkarken işte hem yuhlama hem de yumurta eşliğinde uğurlamışlar. He, uğurlar olsun. Ne Neyse olacak? oyun sırasında atmamışlar demek ki. Oyunun durduğu sırada. ya Belki yumurta orada şeydir metafordur. Hani yesin beyni çalışsın hmm. e, kuvvet olsun. Sonuçta bir protein kaynağıdır. Bir protein kaynağının böyle fütursuzca harcanması. O da ayıp. E, dünyanın, Bana da manidar geldi. Dünyanın kaynaklarını lütfen bunu kısıtlı kaynaklarımızı şey kullanmayalım ya yani onun kafaya atıyor. 100 tane herkesin böyle ihtiyacı olan herkesin kafaya yumurta atsak. Ne olur? Ülkemiz yumurtasız kalır, dünyamız yumurtasız kalır. Ki İtalyan bunlar yani, yani yumurtanın kıymetini mayoneziyle, en bir, makarnasıyla en iyi bilmesi gereken insanlar. Millet. En iyi ve hakikaten doğru söylüyorsun. Bu arada hakikaten yumurta kokusu aldı burnum ya. Ben de böyle bir esesizdesin Sizde o de hayır, de yok, Makarnadır. Sizde konuştukça konuştukça mı geliyor? Yok. Konuştukça değil de şey böyle ne derler? Karne günlerinde böyle yumurtayla un savaşı gibi bir şeyler vardı bizim. Sen ee, nerede yaptın ya? Hafner, yönetim okulunda mı okudun sen? <gülüyor> ya biraz öyleydi yani. Ne, hiç yok muydu sizde ya böyle yumurta kırmalar kokulu? Allah Bey kokulunda yoktu. Hadi ya. ya. Biz biz bazen kuru ekmeği birbirimize atıp yiyorduk gene. <gülüyor> Cuma günleri tören olurdu. En böyle toplu <gülüyor> En fazla şey şeyiniz oldu. <gülüyor> toplu yaptınız. Güzel, güzel teşekkür ediyoruz e, Tottie ve arkadaşlarına. İnşallah zaman, bundan sonra akıllı olsun demiş kadar olduk herhalde. Olsun. Onu da güzel zaten. bir güzel bir şarkı çal Totiye. O zaman şu şarkıyı çalayım ben size. En güzel şarkı bu olacağa benziyor. Michael Jackson'ı dinleyelim. Neşemiz yerine gelsin. Anivigio ki mi? Anivigio okay. ayarında başka bir şarkı. <gülüyor> bilicini bilicini bilicini bu yanılıyor. Çok biliyorum. biliyorum. Bu şarkıyı biliyorum ya. Bak, başlat bak. İngilizce bak. şarkı. Bak oldu. bak bir dakika. Burayı ağzıyla yapıyor Michael Jackson. Bak. Rahmetli. Çok eminim. Bak bak bak. iyi dinle. Bak. <gülüyor> Duydun mu? Aynıymış evet. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Ankara'da sisli günler devam ediyor ve sevgili sanatseverler benim artık e, yavaş yavaş canımı sıkmaya başlayayım. Sisten rahatsız değilim. Ben sadece sis gibi güzel bir e, daha doğrusu güzel de demeyelim de bir enteresan doğa olayını yeterince değerlendiremediğimizi düşünüyorum. İzmir'de hiç sis görmedim ben. Siz İzmir'de karda görmediniz. Kar da görmedik ama karı nasıl güzel değerlendiriyoruz. Kar sporları var. İşte sisle ne yapabiliriz? Kar oyunları var. Böyle bir sis var. Bu ben filmlerde mesela sisin içinden bir zombi gelir. değil mi? Bir fantastikliktir bir yani bir zombinin. Sis deyince bak sis şiir okuyabilirsin siste. Sisli Güzel. geceler Olabilir yapılıyor Güzel mu şiir... şiir geceleri var mı belediyeler yok. düzenliyor mu Aa, Yok Valla bak bir haftadır film... neredeyse sis yaşıyoruz Fi evet. Film izleyebilirsin Saklambaç oynanabilir şehirde mesela Şarkı söylenebilir ki sisli bunların hepsi sisli var bak Sisli şiir var Metin Altıok'un şiiri var Hı -hı. Evet Hı -hı. sisli Zırk şarkı, şarkı var. Sis Fatih filmi. İlhan'dan Tamam Ondan sonra e... Sisli şarkılar ne var kendi Sis yazdı. kendisi Sis <gülüyor> bozdu. diye. Soner Kısarıkabı Dayı'nın eseri var. Şey var. E, Erkan Oğur, Aydın Esen. O Sis diye Tabii. çok nefis eser var. Çok güzel şey var ya. Sisle ilgili yapılabilecek. Sanata Hiç, vereceksin vermiyor, kendine. Doğru. Yok valla yani o kadar güzelim. Sis şehre çöktü. Sanata veya fantaja vereceksin. Şimdi herkesin yaşam, enerji, evet, yaşam enerjisi alınmış. Tabii Sis de böyle gitmez. Kalır. Yani ben şeyi de görmedim. Böyle çok takip eden birisi değilim ne ama. Ne abi? Eee... Sis fotoğrafları. Facebook'ta en falan En güzel filan. sis Ankara. fotoğraf. Ankara bu sabah falan filan. Bunlar da yok. Hayır onu ben tünü yaptım zaten. Oktay'a yaptım. An itibariyle Konya'yı diye. Burayı çek hemen koy dedim. An Heh, itibariyle Konya'yı oldu. Ama çekmedik. Kimse çekmiyor. Ama birisi ya, nasıl bir olsa Ya bir lafı yoktu ondan. Mesela Şişin Ankara mi? evet Ankara gelinliklerine büründü lafı. Çok oturdu ya kardan sonra. Evet. Ankara belak. Ankara yani transparanlarını giydir diyeceğiz ya. İşte o, onun oturması Hayır, lazım. Aynen. Güzel bir fotoğraf çeksen sen onu nasıl ile şey yapacaksın. Ankara gelen adalet. Ankara sisli. İşte daha oturmadı. Ankara sis. ...bilmiyorum bir sis konusunu değerlendirelim. O bedavadan geldi. Sonra gidecek. Yarın öbür gün bu sis kaybolduğunda da çok arayacağız. Her çok arıyor, taraf varla. net göründüğünde. O, yani o bilinmezlik, yani, sis farlarının anlamlı kere, hale gelmesi. Fantazi haline geliyor zaten. E, şehir tamamen bir e, bir fantastik şehirler var. Neydi o şehrin adı? Mesela işte Londra deyince Sicilya. O değil be. Fantastik şehir. Fantaz ya. Yok öyle mi? Kapandı. Ya şehir şehir. Gotham City diyesim geliyor yani böyle. Neydi o şeyin adı? Got Hı? Metropolis var. Gotham var. Gotham, Gotham var. Metropoli. Metameli Yani onun gibi böyle var olmayan aslında ama böyle bir şey şehir gibi. Bir şey oluyor. Bir, bir başka noktaya tamam, taşınıyor bir şehir. Şehrimiz yani... bir kere zaten Ankara hani e, estetik olarak eksikleri olan bir şehir ya. Hep böyle çok güzel bir şey. Sisin arkasında mi? o bütün o çirkin binaların kaybolduğu anda şehrimizin ne kadar güzelleştiğini de düşünmemiz lazım. Bunları kaçırırız. 2-3 gün şehirde böyle bir fırsat var. Onu gözünü kapatınca da şey yapabilirsin. Ama böyle biraz gözünü açıkken kendine <gülüyor> Tamam hafif aç. Çünkü hafif göstermesi hafif lazım. Da yani hakikaten hafif, bu. Kirpiklerin yani, de yardımıyla böyle bir şeyi arkasından Çıplaklık gibi bak. düşün yani. Hiç Tamamen çıplaklık değil de hafif böyle örtülülük iyidir. Bir zombi mesela şu yorucu gündemimizi işte belgeymişti rüşvetmişti oradan savcı Ali Ağlu'nun parasıydı kutularda para bulundu falan filan bunlar yerine Ankara'da zombi dehşeti diye bir haber, evet. haber olsun. akşam saatlerinde bir yani hürri hürriyetle bunu görsek gördüğüm vitrinden çıktı falan gerçi biz onu de. dün gördük ya bebek yüzlü katil şeyden kaçtı diye seri katil diye ama o da insan yani o da insan bir yok. zombi değil sonuçta doğru siz dedin mi aklıma benim zombi geliyor Ve bir gecede böyle bir zombiler dolaşsa Peki İzmir'in bir boyozu bir de zombisi meşhur galiba İzmir zombisi de yani fena değildir Yani ne oldu sana bu kadar zombi Yani sistem benim aklıma başka bir şey gelmiyor Ya da gemi olacak bir şey yavaş yavaş limana gelecek Gemimiz yok Evet deniz Abi, kenarında olsaydı geyildi Şimdi yani kar şeyi veriyor da Bir enerji veriyor da Sizde sis, alıyor sis, Alışmışız da sis ondan de böyle bir sis enerji sona olur. doğru yaklaşma şeyi var galiba. Sanki bütün şehri Halası. çalmışlar gibi. Öyle bir intiba yaratıyor insanda. Adamlar ne çalmış be. Yani bütün şehir resmen çalınmış abi. Diyen valla bir insan oluyorsun bir anda. Bilmiyorum ben karı çok güzel de ben sevmiyorum karı ama değerlendirmeyi bilmişiz. Turizm şeyi bile yapmışlar mesela Ankara'da sisli günler diye. Ankara'da Kaç sis turizm turizm Evet sis güzel turizm. tanıtılsa. Ee, bambaşka bence. Çakır başka... şakır Japonlar fotoğraf çekseler etrafta. Bir Bak, de mesela... mesela. Burası şu anda Konya yolu saat 14. Anı bir de, de mesela öyle korku hikayesi falan gibi bir şey olsa e, otoban falan lazım abi. Gerçi Eskişehir yolu olur ya. Olur tabi canım. Otoban önüne çıksak Eskişehir yolunda. İyicek yolunu sabah bir görseniz ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Sırf oraya Japon turistlerin akması lazım. O fotoğrafı sise aç ülkesinde. Sen niye sürekli Japonya'yı gündeme getiriyorsun? En çok dünya Başba turist veren... Japonya seyahati mi seni bu kadar... Beni gaza getirmeye çalışıyorsun. Dünyaya elmanları. turist veren bir ülke ya. Evet, Japonya. Japonya hakikaten... Yani kimin başı sıkışsa... Bugün bir ülke mesela atıyor... Anavutluk, An Ta 300 bin kişi yoldayın hafta sonunda. Japon. Öbür, affedersiniz, mesela bakıyorsunuz... F fotoğraf makineleri asılı havaalanında bekliyor, bekliyor Japonlar. adamlar mı? ve yani tüm dünyaya turist ihraç eder hale gelmişler. Yani ne kadar güzel... Hep... Biz turist ithal ediyoruz. Evet hep turist Yani hep ben bakıyorum yazlık yerlere hep yabancı turistler. Ben evet, bizim abi. hiç turist evet, Biz hiç bir, bir mesela bir, bir yer oluyor diyelim ki atıyorum buradan Fransa'nın işte çok turist ihtiyacı var bilmem ne var. Gidemiyoruz. Oktay gidemiyoruz. Ama bizim de şeyimiz var ya öyle demeyin mesela. Bizim de pasaportumuz mu var diyeceksin. <gülüyor> Yo belli yerler belli yerleri tutmuş durumda ya. Herkes belli bahşiş köşeleri. Emir, Emir Dağlılar Brüksel'dedir. Mesela. Mesela. İşte Banazlar Lübek'tedir. Mesela. Doğru, evet. Şu Oktay anda Devleti örnek veriyorum. İki ha, önemli, önemli. Ben örnek destek. verdim. Yani öyle bir şey var ya biz de öyle paylaşmışız ülke olarak. Biz dersek eğer ülke sınırlarımız anlaşılmadı ama yine de tabii ki katılmamak elde değil. Turist Oktay. turist çok yönlendirmiyoruz ama şeyimiz var. Tuttuğumuz yerler tuttuğumuz var. Yerler var. Bir, biz daha kalıcı olarak evet, yerleşiyoruz. Biz daha uzun vadeli düşünüyoruz. E son bir haberler falan filanlar varsa ona göre ben ya şarkı çalacağım ya espri diyorsanız espriye göre bir şey çalacağım. Bence şarkı e, çalıyor. Ya ya yani yabancı, yabancı, yabancı, yabancı bir şarkı çalıyor. Yabancı bir şarkı çal. çal Hem dilimiz gelişir. Bir gün